Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Sadıgari Yari ile Medine'ye hicret ediyorlardı. Üç gün Seyir Mağarası'nda kalmışlardı. Rehberleri Abdullah bin Ukraykıt develerle geliyor ve Medine'ye hareket ediliyordu. Artık Mekke'den ayrılıyordu. Doğduğu, büyüdüğü 13 yıl İslam'ı anlattığı Mekke'den ayrılıyordu. Havzere denilen mevkiye geldiğinde Mekke'ye dönüyor, şehirlerin kalbine sesleniyordu. Ayrılığın çok zor olduğunu söylüyordu. Gerçekte ise Mekke'den ayrılmak istemediğini ama mecbur bırakıldığını beyan ediyordu. Ey Mekke diye sesleniyordu. O alemlere rahmetti. Her varlığın bir fiziki yapısı bir de fizik ötesi vardı. Rahmet elçisi bunu en iyi bilendi O taşa taş diye bakmazdı Taşın da taştan öte bir yanı vardı Allah'ın azametinden parça parça olan taşlar vardı Bağrından su fışkıran taşlar vardı Mekke bağrına vahyin indiği bir kentti Mekke'nin kendine özgü bir ruhu vardı Medine'ye yürüyorlardı Bütün varlıklarıyla Allah'a teslim olarak yürüyorlardı Ayet ayet yürüyorlardı. Ayetler işaret taşlarıydı. Ayetler gönüllerini inşa ediyordu. Ayetler hayat oluyor, ayetler ruhlarına ruh diyordu. Gecenin sessizliğinde, gecenin berraklığında yürüyorlardı. Peygamber Efendimiz geceleri daha bir seviyordu. Geceler sessizdi. Sessizliğin bağrında haşyet vardı. Sessizlik gönüllere harekete geçiriyordu. Geceler ruhun kanatlandığı zamanlardı Geceler vuslat zamanlarıydı Gecelerde ayetlerle yürümek vardı Ayetlerin bağrında alemleri temaşa etmek vardı rahman ve Rahim'in isimlerinin tecellisini temaşa etmek vardı Şimdi onlar semanın sessizliğinde yürüyorlardı Yolculuklarını gecelerde yapıyor Gündüzleri istirahat ediyorlardı Rehberleri onları bilinen yoldan götürmüyordu. Sahil yolunu tercih ediyordu. Az kullanılan bir yoldu. Efendimizin şerefli arkadaşları da dört ay önce Medine'ye ulaşmışlardı. Medine'ye alışıyorlardı. Peygamber Efendimiz de şerefli arkadaşlar da hicret ediyorlardı. Hicret edişleri Mekke'de baskı altında oldukları nedeniyle değildi. İşkencelere maruz kalışları sebebiyle de değildi. Mekke'de İslam ablukaya alınıyordu. İslam'ın gelişimi durduruluyordu. Onların temel bir kaygıları, temel bir sancıları vardı. İnsanlığın sorumluluğunu gönüllerinde, omuzlarında hissediyorlardı. İslam'ın insanlığa ulaştırılması gerektiğini biliyorlardı. Mekke'de kilitli kalmak kabul edilemezdi. Yeni açılımlar, yeni kentler gerekiyordu. İslam'ın önüne set olmayan kentler gerekiyordu. Medine'ye yürüyorlardı İslam'ın dalga dalga açılımı adına Medine'ye yürüyorlardı Gün gelecek Medine'den yürüyüş başlayacaktı Afrika'ya yürüyeceklerdi Asya'ya yürüyeceklerdi Dünyanın dört bucağına varacaklardı Putperestlikten Tehvide çağıracaklardı İnsanların gönüllerindeki yükü alacaklardı Varoluş sırrını öğreteceklerdi Hayatın ölümün Ve ölüm ötesinin Mahiyetini anlatacaklardı onlar Peygamber ikliminin asilleriydi. Allah'ın Rasulü ve Sadık dostu Ebu Bekir Efendimiz Medine'ye gidiyorlardı. Mekke ise için için kaynıyordu. Medine'ye giden iki yolcuyu ölü veya diri yakalayan'a yüzde ve ödül olarak verilecekti. İz sürücülerden oluşan bir kulüp oluşturulmuştu. Onlar cins arapatlarıyla Medine yollarına düşmüşlerdi. Ödül çok büyüktü. Ödülü duyan nice insan Medine yollarına revan olmuşlardı. Ödül haberi dalga dalga yayılıyordu. Çöllerde, iz sürmede mahir bir adam vardı. Keskin muhakemesi, güçlü kişiliğiyle bilinen bir adamdı. Bu etkin insan, Mütliç oğullarının lideri Süreka'ydı. Haberi almıştı Süreka. Haberi aldığı sırada biri ona bir haber daha iletiyordu. Sahil yolunda giden yolcular var diyordu. Süraka cins Arap atını hazırlamalarını istiyor, silahını kuşanıyor ve hemen sahil yoluna düşüyordu. Ve yollar onun için bildik yollardı. Atın üzerinde uçar gibi gidiyordu. Ödülü başkasına kaptırmamalıydı. Süraka kendi solayı şöyle anlatıyordu: Cariyeme hemen atımı hazırlamasını söyledim. Sonra mızrağımı aldım, evimin arkasından çıktım. Kimsenin görmemesine özen gösteriyordum. Atıma binip en süratli bir şekilde sürdüm Onlara yaklaştığımda Resulullah'ın Kur'an okuduğunu işittim Peygamber hiç arkasına bakmıyordu Fakat Ebu Bekir ikide bir dönüp dönüp bakıyordu Bu sırada atım sürtü ve kapaklandı Ben de atımdan düştüm Fakat hemen toparlandım ve kalktım Atıma bindim ve süratle sürdüm Ona yaklaştığımda atımın ayakları bacaklarına kadar gömüldü ben de üzerinden yuvarlanıp yere düştüm Yine hemen kalktım Atımın ayaklarını yerden çıkarmaya çalıştım O sırada ayaklarının izinden Gökyüzüne parlayan bir duman gördüm Bana bir zarar gelmesinden korktum El aman diye haykırdım Onlar durdular Ben de yanlarına vardım Onları koruyan bir halin olduğunu Korunduğunu anladım Resulullah'ın emrinin ortaya çıkacağını nübüvvet davasının galip geleceğine kesin kanaat getirdim. Ben, kavmin Kureyş senin için ortaya ödül koydu dedim. O bana sadece, ey süreka, bizim yolculuğumuzu gizle dedi. Bunun üzerine ben de hakkımda bir emanname yazmasını istedim. Resulullah, Amir bin Fuhayre'ye emretti. Amir de bir deri parçasına yazarak bana verdi. Ayrıca Resulullah bana, Kisra'nın bileziklerini giydiğin zaman ne diyeceksin diye buyurdu ve yollarına devam ettiler. Süreka geri dönüyordu. Yolda karşılaştığı kimselere ben bu yolu kontrol ettim. Aramınıza gerek yok diyordu. Bu haber duyuruyordu. Süreka'nın peygamberle görüştüğü, sonra yolunu değiştirdiği ve hatta Kisra'nın bileziklerini takınacağı haberi kısa zamanda yayılıyordu. Ebu Cehil haberi duyunca müldü bir mektup gönderiyordu. Mektubunda liderleri olan Süreka'nın sefihleştiğini, insanlara saptıran Muhammed'e uyduğunu, ona tabi olmaya devam ederseniz, birliğinizin, şerefinizin gidebileceğini yazıyordu. Süreka, şiirle Ebu Cehil'e cevap veriyordu. Ey latın eba hakimi! Eğer görseydin sen atımın durumunu, ayakları topuğa gömüldüğü zaman, Hayrete düşerdin ve şüphe etmezdin ki Muhammed delil ile Rasuldür. Kim ona mukavemet edecek? Dikkat et, kavmini uzak tut ondan. Çünkü görüyorum ki onun emri bir gün ortaya çıkar alametleri. Öyle bir emir ki insanların tamamı arzulayacaklar ki bütün insanlar barış yerisinde yaşasın onunla. İran Hazreti Ömer Efendimiz döneminde feth ediyordu. Kisra'nın bileziklerine ulaşılıyordu. Ömer Efendimiz Süreka'yı çağırıyor, bilezikleri ona takıyordu. Ömer Efendimiz Allahu Ekber, İnsanların Rabbiyim diyen Kisra İbni Hürmüz'den bunları alan, onları müdliş oğullarından bir bedevi olan Süreka bin Malik İbni Cüşeyme giydiren Allah'a hamd diyordu. Peygamber Efendimiz, Yorculuğuna devam ediyordu Sehim oğulları yurduna geliyordu Sehim oğulları reislerinden Büreyde bin Hüseyin Kureyş'in yüzdeve ödülünü duymuştu 80 adamıyla peygamber Efendimiz'i takip ediyordu Efendimiz onların yurdundan Geçerken büreyde adamlarıyla Resulullah'ı kuşatıyordu veya sahip Olmaya yakınlaşmıştı Resulullah'ın elinden kurtulması mümkün değildi Büreyde Peygamber Efendimiz'le görüşüyordu Efendimizin tabiliği karşısında hayretlere düşüyordu. Resulullah'ta telaşın zerresi görülmüyordu. Onun beden dilinde güvenirliliğin bütün boyutları kendini hissettiriyordu. Peygamber Efendimiz büreydeye İslam anlatıyor, ayetleri okuyor, konuşması tane tane dökülüyordu. Büreyde Resul Eklemi dinlerken değişim geçiriyordu, gönlü iman açılıyordu. Kendisiyle beraber arkadaşları İslam'la şerefleniyordu. Büreyde Efendimiz'i korumak istediklerini, Medine'ye ulaşıncaya kadar arkadaşlarıyla eşlik edebileceklerini söylüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerek olmadığını beyan ediyordu. Büreyde Peygamber Efendimiz'in tabiliğine hayran oluyordu. Ölü veya diri yakalanacak insan sanki Resulullah değildi. Başına yüz ve ödül kuran insan değil gibi bir halin içindeydi. Aynı şeyi sürakada görüyordu. Süraka, cins Arapat'ın üzerine rüzgar gibi geliyordu. İyice yaklaşıyordu ama Resulullah dönüp bakmıyordu. Eminliğin ihtişamı içerisindeydi. Doğallığın o güzelliği vardı. Kalbinden diline dökülen ayetler vardı. O Rabbinin ayetleriyle donanmıştı. Ayet ayet gidiyordu. Kitabın ayetlerini noktalayınca kainatın ayetlerini okumaya başlıyordu. Kainatın ayetlerinde Rabbi Rahim'in en güzel isimlerinin tecellisini temaşa ediyordu. O en güzele vurgundu. Ezel ve evet sultanına kalbini bağlayandan daha doğal insan olabilir miydi? Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam